Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'nun tüm dinleyicilerine merhaba. Tabi şu hazırlayanlar kısmına bir de ümit alta şekleseniz güzel olur. E, hukuk Güvenliği Programı'na hoş geldiniz. E, Bahri Bayram Belen e, koşturmayla son dakika geldiği için nefes nefese kaldığı için programın e, açılışını ben yapıyorum. Bugün e, teknik masada da Berke Akmeşe arkadaşımız e, yanımızda onun adına da merhaba diyoruz. E, Bahri eğer biraz böyle... Hani... Evet, merhaba. Evet, merhaba, hoş merhaba. Yavaş yavaş sanki programı böyle... Hani ...koltuğu ele geçirme dediğim şey buydu. Her aşağı bu, bu. sızıyoruz gibi i̇şte geliyor. Budur. İşte budur. <gülüyor> evet, bu, bugün e, evet, şey... Bugün Eylül ayı hukuk gündemini konuşuyoruz. E, artık e, herhalde klasikleşti diyebiliriz. iki seneden fazla oldu diye... E, zannediyorum ama her ay evet. e, aslında biraz e, bu, bu kadar hızlı gündem koşturma içerisinde dönüp bir geriye bakmak e, ne olmuştu? Çünkü gerçekten e, mesela bir ay öncesine dönmek bile sanki çok çok uzun bir zaman öncesine dönmek gibi geliyor. Çünkü çok çok fazla hukuk gündemi oluyor en azından e, onları hatırlamak e, ve... E, açıkçası e, bugüne e, ilişkin olarak da dünden bir bağ kurmak temel amacımız. E, onun için de bugün de e, aslında 2023 Ekim ayı hukuk gündemini beraber konuşacağız. E, tabii ilk önce e, üzücü bir kaybımızda e, başlıyoruz. E, Anayasa hukuku profesörü Ergün Özbudun hocamızı. E, ...kaybettik... ...1937 doğumluydu Ergün Özbudun hocamız... E, ...lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yaptı... ...sonrasında... Chicago, Harvard... ...Harvard, Princeton, Columbia... ...Georgetown gibi üniversitelerde de... E, ...dersler verdi... ...ama zannedersem kamuoyunun kendisini... ...en yakın böyle tanıma... ...en azından hukuk alanı dışında... ...en popüler olduğu dönem... E, ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemindeki... ...anayasa hazırlığıydı değil mi Vahra abi? Evet... Evet, bir de sizin notlarınızda Venedik Komisyonu'da bir veri notu da var, değil mi? Evet, evet. E bu da bu da çok önemli çünkü Venedik Komisyonu'nun Avrupa Konseyi hukuk yoluyla demokrasi komisyonu olduğunu evet. biliyoruz. Evet. Buradan Erçin hocamızdı, saygıyla almış olalım. Evet, toprağın evet. bol olsun. Evet. Kalanlarına sağlık ve sabır diliyoruz. E, tabii ki gündemin en yakın şeyiyle başlayalım. Hukuk gündemi açısından değerlendirmekte. Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanma haberiyle dün e, e, sosyal medyada paylaşıldı. Haberlere yansıdı. E, bu gündemle başlıyoruz. E, en yakın en sıcak gündemle. Tabii ki e, burada bizi özellikle... E, açık radyo dinleyicileri bilgilendirmek istediğimiz nokta hukuk güvenliği açısından daha farklı bir pencereden e, suçlamanın halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlaması olmasın. E, hatırlayın e, gerekçe yani tutuklanma gerekçesi MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ray, yargı raporunda neler var başlıklı bir haber. E, şimdi... Burada tabii ki tutuklandığı suç katalog suçlardan değil, yani halkı yanıltıcı bilgi ailenen yayman. Ee, biz bu konuyu e, şeyde hukuk güvenliği programında hem her ayın sonunda yaptığımız ayın hukuk gündeminde hem de sizin e, hafta ay, ay içi yaptığınız programlarda e, ayrıntılı olarak konuştuk. E, o dönem e, hatırlayacaksınız başlığımızda dezenformasyon yasasıydı. E, bu anlamda da dezenformasyon yasası deyince e, o dönem e, notlarımız arasında bakınca dönemin AKP grup başkan vekili e, Mahir Ünal'ın e, sözleri aklımıza geliyor. Hatırlarsanız o günkü temel tartışmalarda bu halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma şeklinde yeni bir suç yaratmanın özellikle basın özgürlüğü konusunda önemli darbeler vuracağı noktasında endişeler vardı. İşte bu endişeler karşısında AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal olsun ondan sonra yine Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanları olsun ısrarla bir e, konunun altını çiziyorlardı. O da ee, bu şekilde iddiaların yanıltıcı olduğu e, bu suç tipinde beş şart gerçekleşmeden e, suçun teşekkül etmeyeceği e, ifadesiydi neydi o suç e, beş e, şart bunlardan bir tanesi haberin gerçek olmamasıydı. Ki e, Tolga Şar e, Şar'dan verdiği ifadede de zaten herhangi bir yalın, yalanlama olmadığının altını çizdi. Bugüne kadar da herhangi bir yalanlama olduğu gözükmüyor habere ilişkin olarak. E, yine diğer bir şart ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden e, bir haber olmasıydı. Buna yönelik bir haber olmasıydı. Açıkçası burada güvenliği ve kamu sağlığını tehdit... A, niteliği konusunda nasıl bir tehdit var e, henüz anlayabilmiş değiliz e, tabi bir de kavunun ruh <gülüyor> sağlığını demek <gülüyor> e, diğer bir e, konu ise halk arasında panik korku endişe oluşturma kastının olması yani haberi yapan kişinin temel amacının halk arasında panik ...korku, endişe oluşturacak e, kastı e, aranıyordu. E, tabii yine yeterli değil, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olması. Yani e, efendim çıktı evet bu üç şartı taşıdı ama kamu barışını bozmaya elverişli değilse hala suç teşekkür etmeyeceğini söylüyordu... Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanlığı ve bu yasayı savunan dönemin AKP'li yetkilileri tabii bir de aleni biçimde yapılmasıydı. Şimdi e, hem o dönemin e, AKP'li yetkililerini sormak lazım. Bir daha altını çizelim açık radyo dinleyiciler için. Bunlardan yani bu beş şarttan üçünün e, olması ya da ikisinin olması ya da dördünün olması değil beşinin aynı anda e, olması gerekiyordu. Suç teşekkül etmesi için. Evet temel tutuklamanın evet. şartları da bu suçun teşekkül etmesi değil. Tabii. Yani bir de artı olarak da tutuklamanın evet. ayrı bir şartı gerekiyordu ama sadece şu... şu zaten şu... başta söylediniz dediniz ki katalog suçlardan değil. Evet. Yani e, tutuklamayla ilgili katalog suçlarda olması bir e, şüpheliye yöneltilen eylemin e, bu suçun e, her an Diğer suçlar açısından e, aranan bir e, işte e, kaçma şüphesi, delillerin karartılma e, şüphesi, değiştirilme şüphesi. Bu bu katalog suçlarda bunlar peşinden var kabul ediliyor, öyle diyelim. E, bunların olması gerek. Peki bu tutuklama Tolga Şargat'ların tutuklanmasına şaşırdın mı? Ya her seferinde şaşırıyorum. E, açıkçası ben hep şaşırmaya devam edelim. Ya evet şaşırıyorum evet. yani böyle böyle bir şey olmaz ya. Evet yani çünkü en temel evet. şey herhalde e, halk e, içerisinde değerlendirilen e, iki kişiyssek eğer mesela halktan size sormak isterim. Tolga Şardan'ın haberi sizde herhangi bir panik, korku, endişe yarattı mı? Yaratmadı çünkü daha evvel işte yargıyla ilgili problemler konusunda ...İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi Başsavcılığı'nın açıklamaları vardı. E bu yani bu ülkede kamu güvenliğini sarsmadı. E sağ, kamu sağlığını da sarsmadı. Yani kamu sağlığını sarsabilecek bir, bir mesela dese ki su bitti İstanbul'da. Bu da ruh sağlığını bozar zaten. <gülüyor> o zaman şey e, arkasından da şimdi sizin e, eski HDP milletvekili millelekkili Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin Evet Tam da e, bu tutuk... haberiniz var evet, ya yani tam da yani da bu, bu tutuklamalar, tutuklamalar arkasından işte gözaltılar Hı. yine e, haberleri de söyleyeceksiniz Antalya'daki gözaltılar Bunlar e, şaşırtıcı değil diyeceğim ama ben hep şaşırıyorum -dilim yani var <gülüyor> onu nereye gidiyoruz diye <gülüyor> Yani şey açıkçası bu soruyu o kadar çok uzun süredir sormaya başladı ki bu soruyu tabii ki diğer gündem maddesinde ayrıca konuşacağız gelene kadar. Bu soruyu artık Baslavcılar da e, sormaya başladı. E, özellikle e, bu yargıda çürüme başlıklı habere geleceğiz. E, ama en azından şu kısımda bitirebiliriz. E, bir türlü bulamadığımız bir merkez var. O merkez... ...böyle bazı haberlerde... ...çok çabuk paniğe, korkuya, <gülüyor> endişeye... ...kapılıyor ve hemen her türlü... ...suça... ...teşçe e, şey yapıyor, tanımlama noktasına... ...götürüyor. E, umarız, açıkça söylerim son Ozan, olur. açıkça söylerim... ...yani bu, bu... ...bir tutuklama yani ceza... ...muhakemesinin... ...yargılamanın... ...bu... ...savcılık aşamasındaki soruşturma olabilir... Dava açıldıktan sonraki koğuşturma olabilir. Bunun aksamasını e, önlemek amacıyla bir ceza muhakemesi tedbiridir. Hani mesela bir gayrimenkulle ilgili uyuşmazlıklar var. Dava açılıyor. İşte bu gayrimenkulün hak sahibi kim? A veya B. Davacı ya da davalı. İşte bu el değiştirip Başka sıkıntılar çekmesin diye bir tedbir kararı veriliyor ceza muhakemesinde de tedbirin amacı bu ama bu tedbirin amacı hakikaten hiçbir şekilde bugüne kadar bu amaca uygun olarak kullanılmadı kullanılmıyor maalesef bu bir cezalandırma evet. hatta şu anda diyebiliriz ki bir sopa. E, Sopa aynen, olarak mesela, kullanılıyor. Yani, bu sopanın kullanılması aslında bu devlet için bir yarar değil. Bu devlete olan, bu devlet içinde yaşamaya güveni kıran bir şey. Yani devlete yararı yok, zararı var. E, bunu yapan savcılar, bunu yapan, bu karar veren hakimler, bunu yapan diğer idari birimler kimse... ...aslında devlete ne kadar büyük zarar verdiklerinin farkında değiller. E tabii şimdi iki tane gözaltı kararından yine bahsedelim. Tam da bu konuyu konuşmuşken işte bir tanesi eski HDP milletvekili Hüda Kaya. Yani kaçak değil herhalde ulaşılabilir bir noktası, e, noktadadır ama Kobani davası kapsamında hakkında kaçaklık karar verilmiş. havalimanında da gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklandı. E, şimdi bu gerçekten tutuklanma meselesinin... E, Yine müebbet tutukluluk diye bir kavram sanki yavaş yavaş oluşuyor. Onu da ayrıca konuşacağız. Ee, ama artık tutukluluk bir tedbir yerine bir cezalandırma aracı olarak uygulanıyor. Ee, mesela bir örnekte şeyden geldi. Ben, ben Antalya cezalandırmayı tedbir. geçtim artık. Burada insanları terbiye etmek ve belli bir siyasi e, duruma uygun davranmayı zorlamak için sopa olarak kullanılıyor. E tabii mesela Antalya Ted Kolejinde, yani basına ve sosyal medya yansıtıldı, Açık Radyo dinleyicileri de takip etmiştir Antalya Ted Kolejinde. Türkiye yüzyılını eleştiren bir konuşma yapıyor edebiyat öğretmeni. Hemen ardından Antalya Emniyeti tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alıyor. Halkın bir kısmı var. Sanki işte onu bir tespit edebilsek ufacık şeyde tahrik oluyor. ufak ufacık şeyde endişeye kapılıyor ama o kısım böyle endişeye kapılmasın ve şey diye yargı o kadar hızlı hareket ediyor ki bir anda hemen tutuklamaya gidiyor, gözaltına gidiyor. İşte şu halkın o kesmini bir tanımlasak herhalde ya da söyleyebilsek olayı biraz rahatlatacağız gibi. Çünkü e, Türkiye yüzyılını eleştirdikten sonra e, buna ilişkin gözaltına alınınca öğretmen kamuoyunda bir tepki oluşunca bakın Antalya Emniyeti basın açıklaması yapıyor. Yazılı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuru diye Bu bir metin maalesef. paylaşıyor. E o yani metinde geçen, şeyi, şeyi geçen... söyleyeyim sadece. E, metinde şeyi söylüyor. E, diyor ki efendim diyor öğretmen diyor konuşmasında Türkiye yılını hedef aldı. Alabilir. Yani Türkiye yüzyılını hedef almak herhangi bir şekilde nasıl bir suç olabilir? Eleştirmek. Evet. Eleştirmek. E, eğitim kuru, kurumunda siyaset yaptı. Bir dakika Türkiye 100 yılını hedef almak siyaset yapmak vardı. Siyaset yapmak neden kötü ve neden bir tutuklama gerekçesi olsun? Birlik ve beraberliği zedeledi. Hangi ifadesiyle? Ayrıştırıcı tutum sergiledi. Şimdi e, onun sonrasında şunu yapıyor. Ankara, Antalya Başsavcının talimatı var. Şimdi emniyet adli kolluk değil miydi? Eğer Antalya Başsavcının talimatı varsa Antalya Başsavcılığı açıklama yapsın. Emniyet neden bir açıklama yapıyor? Çünkü bu gözaltı kararına savcılık vermiyor mu? E, şimdi her şey birbirine ve şeye geçmiş durumda. Bu konu, bu konu açıldığı için söyleyeyim. Hakikaten geçen e, programımız bizim e, 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı'ndan çok önce Salı günü kayıt yapılmak zorunda kaldı. Çünkü bu Filistin'le ilgili e, e, Turgut hocayla e, programımız ancak öyle e, oldu. Ben buradan şimdi Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyet'i e, hakikaten kutluyorum. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşları e, 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmişler, meclisten sonra ayrıca cumhuriyet rejimini ilan etmişler ve cumhuriyet rejiminin en önemli özellikleri kuvvetler ayrılığı prensibi, yargı yasama yürütmenin birbirinden ayrı olduğu ve bu arada hilafeti kaldırmışlar, ki kaldırmışlar. Bu arada işte e, harf devrimi yapılmış, kanunlarla ilgili devrim yapılmış, kadınlarla ilgili düzenlemeler yapılmış, mektepler, okullarla ilgili, eğitimle ilgili düzenlemeler yapılmış. E bundan sonra sıkıntılar yaşanmadı mı? Yaşandı ve Türkiye'nin aslında Cumhuriyet Rejiminden sonra başta istiklal mahkemeleri olmak üzere sık yönetimler, darbeler, darbe teşebbüsleri bunlar yaşandı. Bu dönem içerisinde yasalar, kanunlar, Anayasa hükümleri açıkken Anayasa değişiklikleri de oldu. Ee, i̇nsan ifade özgürlüğü ve demokrasi konusunda anayasal düzenleme varken bunlar e, aşıldı. Yani en basit örneğinden biri e, İstanbul belediyesinin koca İstanbul belediyesinin başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptığı için hakkında cezalar verildi tutuklandı ki bu ilerinin başbakanı ve cumhurbaşkanı olan bir insan bu döneme ilişkin eleştiri yapmayacak mıyız bunlar olmasaydı hakikaten kuvvetler ayrılığı prensibiyle e, ve anayasa düzenlenen e, işte e, demokratik toplum insan haklarını saygılı bir devlet e, sistemi hayatı geçseydi iyi olmayacak mıydı? Yani o zaman sadece cumhuriyet demek yetmiyor. Demokrasi olacak, e, layıklık olacak, e, insan haklarına saygı değil, insan haklarının korunması için e, yaşama geçen bir uygulama olacak. Umut, ve bunun ne kadar önemli olduğunu özellikle de 2017 anayasa değişikliğinden sonra gördük. Kuvvetler ayrılığının kaldırıldığı ve kuvvetler ayrılığı rejiminde en önemli kriterlerden biri olan Yargı bağımsızlığının ne kadar geriye gittiğini ve bunun için e, Cumhuriyet rejiminin ne kadar önemli olduğunu gördük ama dileriz ki bu ikinci yüzyılda bu e, yanlışları, bu eksiklikleri tamamlayarak gerçek anlamda bir cumhuriyet rejimi hayata geçer. Gerçek anlamda demokratik bir toplum hayata geçer. İnsan haklarına saygılı ve insan haklarından ödün vermeyen bir devlet işleyişi hayata geçer. Ve layık bir e, toplum e, ve devlet işleyişi hayata geçer. E, bunları... E, temenni edebilmek için eski eksikleri eski eksiklerimizi görmemiz lazım. Eski eksikliklerimizi görmeden yeni ikinci yüzyılın daha iyi olmasını sağlama imkanı yok. E biz de mesela hukukçular olarak işin bu yönünden buna eleştireceğiz. Siyasetçiler başka bir yönünden eleştirecek, toplum bilimciler başka yönden eleştirecek, muhalifler başka yönden eleştirecek, iktidar da başka yönden eleştirecek. Bu eksiklikler ve yanlışlar eleştirilmeden ikinci yüzyılda bir cumhuriyetin sağlıklı bir şekilde ayaklarının üzerine doğru oturacak bir şekilde kurulması, eksikliklerinin düzeltilmesi, yanlışlarının düzeltilmesi ne sağlama imkanı? Olmayacaktır zaten o bakımdan burada e, elbet bazı siyasilere eleştirileri olabilir bu TED kolejindeki öğret, e, öğretmenin ama bunu böyle yaka paça işte Gezaltına. gözaltına almanın e, anlamı yoktur bu, bu bir anlamda yani sen bir şeyleri doğru söylüyorsun galiba işte onun için biz seni susturalım diye bir, bir sopadır yani bu. Yani şöyle gönülden konuşmanıza katılıyorum e, demek geliyor ama tabii ki yaptığınız konuşmanın Türkiye yüzyılını eleştiren bir konuşma olup olmadığı konusunda şeylerim var. Şimdi korkuyorum da tabii ki. Onun için efendim yorum yapmadan geçiyorum. Çünkü Türkiye yüzyılını eleştirmek e, ve siyasal e, yani siyaset yapmak e, bugün herhalde gözaltı e, gerekçesi olarak yorumlanıyor. Bir de tekrar söylüyorum. E, bu birlik beraberliği zedelemek e, halkı panik korku endişe oluşturmak kavramları bu kadar geniş yorumlanması da herhalde bugüne e, bu yıla e, özgür bir devletin şey, yetkilileri bu, devletin yetkilileri cumhuriyetle ilgili eleştirileri hatta ağır eleştirileri yapıyorlar e, yani devletin başındakiler e, her kademedeki bunları yapacak ama sıradan bir vatandaş hele bir öğretmen bunları yapamayacak e, Tabii bunu söylemişken yani işte burada okulda <gülüyor> siyaset yapıyorsunuz diye bir eleştiri olabilir hani bir disiplin bir, bir şeysi bir konu... akla gelebilir ama yani bunu e, gözaltına almak e, bu olacak iş değil <gülüyor> e, Tam da bu şeydi e, Can Atalay konusuna geçelim. Şimdi Can Atalay konusunu e, zannedersem açık radyo dinleyici çok yakından takip ediyor. Süreci daha çok biliyor ama bir hatırlatma olarak bir anayasa mahkemesi kararı var. Ve anayasa mahkemesi kararı bir hak ihlali tespiti. Yani bu konu <gülüyor> maruf ve meşhur olduğu için hani güneşin doğuşu ayın doğuşu kadar açık ve herkesin gördüğü bir şey olduğu için herkes diyor ki işte yani Can Atalay'la ilgili hukuksuzluk, haksızlıklar sevam ediyor. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Belki bizim de hukuk güvenliği programcıları olaraktan bu ayrıntıdaki öneme e, işaret etmemizde yarar olacak. Ha, evet tabii ki orada da Bahri abi sen o eksik gördüğün yerde ne olur e, altını çiz. E, ben çok kısa şey, bir anayasa mahkemesi kararı var ve deren serbest bırakılması noktasında da herhangi bir tereddüte yer vermeyen bir karar bu. E, şimdi bu karar yerel mahkeme yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Daha sonra da tek başkan imzasıyla bu arada bu başkanın daha önce Enis Berberoğlu kararını direnen heyette de yer aldığının altını çizelim. Dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. E, o kararı da e, bir 25 Ekim tarihli Anayasa Mahkemesi kararı için karar tarihi olarak yani bu kararın verildiği tek başkanın imzası 13 Ekim tarihi geçiyordu ama daha sonra açıklama yapıldı mahkeme tarafında. Bunun şeyfen yanlış yazıldığı ifadeydi. Buna takılmayalım tamam. E, fakat e, bir iki tane daha bilgi vereyim ondan sonra da Adalet Bakanı'nın açıklaması 13, gerçekten. 13 Ekim tüm. derken ee, karar tarihinde 13 Ekim tarihi şey kullanıldı ondan sonra da daha önce alınmış bir karar mıydı gibi e, şeyler oldu eleştiriler. Fakat e, ilk önce söyleyeyim anayasa mahkemesi kararı 4'e karşı 9 oyla alındı bir üyenin mazereti var. Tabii ki bu 4 e, muhalif kalan üyenin arasında uzun süredir bizim anayasa mahkemesi sürecinde çok hızlı adımlarla anayasa mahkemesine e, bir şekilde seçilen ya da çırnak içerisinde atanan e, üyelerden İrfan Fidan'ı da görmek e, çok sürpriz oldu mu? O, olmamalı. Bana göre doğru da bir şey. Çünkü zaten bu e, Can Atalay'ın yargılandığı gezi davası var ya gezi davasının iddianamesini düzenleyen kişi. Şimdi bu kişinin anayasa mahkemesinde mazeretinin dışında olmaması lazım zaten mazeret değil De mesela, mesela deseydi ki İrfan Fidan ben bu iddianamenin düzenlenmesinde zaten İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısıydım bu benim e, iddianamem sayılır bunun için burada verilecek bu karara benim katılmamam gerekir deseydi ben buna son derece saygı duyardım e, o bakımdan e, yani onun katılmamış olması e, bu anayasa mahkemesi kararını e, daha e, e, problemsiz kılıyor. Bu, burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi niye buna mahkemeler uyacak? Bu arada katılmamış e, dediğimizi tekrar altına çizeyim. Yanlış anlama olmasın. Tabii ki e, karşı mazerette, oy olarak. Yani mazeretli olan ha, İrfan Fidan değil. E, karşı oy kullanan. E, i̇tiraz eden kişi olarak Doğru. İrfan Fidan Doğru. altı olduğunu çizelim. E bir kere zaten böyle karşı oy kullanma hakkı bile yok bana <gülüyor> göre. Yok yani. Ben şimdi onu birden e, Metin elimde olmadığı için atladım ama sanki mazereti nedeniyle İrfan Fidan e, e, toplantıya karar Aynen. toplantısına katılmadı diye düşünüyorum. Zaten katılmaması lazım. Yani bu adil yargılama hakkına aykırı bir şey zaten bu. Şimdi peki niye yargıçlar uyacaklar? İşte demin söylediğim Cumhuriyet işte burada çok önemli. Kuvvetler Ayrılığı Prensibi burada çok önemli. Ve 2017'den sonra bu Kuvvetler Ayrılığı Prensibi'nin ne kadar yaşamsal bir e, ilke olduğunu bu ülkede anladı. Herkes anladı. Bu e, çok önemli. Çünkü burada hakikaten e, yargının yargının e, yani anayasa mahkemesinin verdiği karara ve hatta diğer yargı kararlarına e, yargının kendisi de uymak zorunda. Meclis de uymak zorunda. Yürütme de uymak zorunda. Ama burada anayasanın 153. maddesi diyor ki bu anayasa mahkemesi kararlarına istisnasız herkes uymak zorundadır. Adalet Bakanı sizin gibi düşünmüyor zannedersem. da ifadelerini şey yapayım. Kendisi... Ee, daha farklı bir pencereden bakmaya çalışmış ama şeyi söyleyelim bu arada e, Anayasa Mahkemesi karşı oylarında uzun bir karşı oy beklemeyin. O karşı oylarda aynı şekilde e, daha önce e, Gergerlioğlu ve Leyla Güven e, kararlarındaki aynı gerekçeleri biz de burada ifade ediyoruz. E, doğal olarak da yeni bir gerekçe yazmaya gerek yok diye e, ifadede bulunduğu karşı oyda. Fakat hemen sonrasında avukatlar kamuoyuna yani Can avukatları, arkadaşları kamuoyuna bir duyuru da bulundular. Bir yazılı açıklama dediler ki artık biz Anayasa Mahkemesi kararından sonra yargı organlarından hukuki bir talepte bulunmayacağız. Ee, mahkeme eğer şey olsa AYM kararının uygulanmasını bekliyoruz. Çünkü çok çok açık diyor. A Anayasa Mahkemesi kararında tüm hak ihlalleri tek tek yazılmış. Tekrarlamayı da gereksiz sayarız. Ee, anayasa Mahkemesi kararını uygulayın, insan haklarının yargı organları eliyle sürekli ihlalini önleyin. Altını çizerek söylüyorum, bu gerçekten de aslında e, içinde bulunduğumuz durumu da özetleyen bir şey. İnsan haklarının yargı organları eliyle sürekli ihlalini önleyin. Hemen arkasından e, Bahri abi değerlendirmek için sözü size bırakmadan önce Adalet Bakanı e, Yılmaz Tunç pekine dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da anayasa mahkemesinin e, anayasanın maddelerini yorum farkıyla yok saymakla suçladı. Yani anayasa mahkemesi anayasayı ihlal etmiştir. Bu maddelerde yorum e, farkları vardır. Farklı yorumlamıştır. Biz de farklı yorumluyoruz diye noktaya şöyle devam etti. Özellikle şeydi dedi ki anayasamızın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinin birçok fıkrası var. E, bu fıkralardan yalnızca birini okuyup. Diğerlerini okumayarak kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hep beraber süreci bekleyelim, hukuk devletini koruyalım, anayasaya uyalım. Hep beraber süreci bekleyelim derken belli ki Adalet Bakanı kendini bu süreci beklemekten biraz daha istisna tutuyor, beklemeden de uzun bir açıklama yapmıştı. Ee, geçen ayda Adalet Bakanı yine buna benzer e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yalçın Kaya kararı sonrasında o karar henüz daha mahkemeler tarafından yorumlanıp değerlendirilmeden şimdi. Yargıtay'ın yorumlayıp Değerlendirmesine fırsat vermeden Yaptığı gibi neden Karara uyulmaması Gerektiğine dair uzun uzun Yorum yapmıştı Ne dersiniz bu bir siyasi telkin mi Şimdi bir kere Adalet Bakanlığı'nda Düşüncelerini açıklama Hakkı var Ama açıkladığı Bu düşünceler onun Hukuka nasıl baktığını Gösterir bu siyasi bir Tespit olarak bir tarafa konur ve yarın anayasa mahkemesinin bazı kararlarını biz de beğenmeyebiliriz biz de deriz ki yani böyle bir karar olabilir mi yani şu hükümlere şu düzenlemelere ulusal ve uluslararası düzenlemelere anayasanın şu maddesine göre verilen bu anayasa mahkemesi kararı doğru değildir diyebiliriz bu, bunu demek hakkımız var bu eleştiri yapmak hakkımız var ama burada önemli olan yargının anayasanın 153. maddesi çerçevesinde bu kararı beğense de beğenmese de uygulama zorunluluğu var. Yani benim beğenmediğim bir kararı da mahkemeler uygulamak zorunda. Yani bu, bu düzenleme çok açık bir düzenleme ve bunun da örnekleri var. E, kaldı ki anayasanın 83. maddesiyle ilgili e, Adalet Bakanı'nın e, yorumu da bize göre yanlıştır e, çünkü daha evvelden verilen işte e, kararlar var e, Berberoğlu kararı var ama Balbay orada kararı... orada katılmadım şöyle bir şey var abi e... Şimdi tabii ki burada Adalet Bakanının ifadesini bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek günümüz koşullarında çok mümkün değil. Çünkü e, önümüzdeki ay bir hakimler kararnamesi var. Herkes yer değiştirme, e, yükselme, bütün hakimlerin gözü orada ve bu bunu yapacak olan kurum HSK. HSK'da kim var? Adalet Bakanı Peki başka kim var Adalet Bakanı Yardımcısı olarak sizin de yakından tanıdığınız Açık Radyo dinleyicileri de defalarca akın gürlek Anayasa Mahkemesini tanımamakla e, ün salmış bir hakimden bahsediyoruz. Doğal olarak da Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama aslında doğrudan da hakimler ve diğer e, en azından e, konusunda bir baskı yaratılabilir. Şimdi bunun, bunun adını koyalım. Şimdi biz de Anayasa Mahkemesi kararını beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz. Bizim eleştirimiz başkadır. Ama devletin o kademesindeki bir kişinin böyle açıklamalar yapması aslında yargıyı etkileme suçudur. Yani onu söyleyecektim de onu e, atladım. Onun için hele burada yani tutuklama gibi bir tedbir müessesesini anayasanın çok açık bir kararına rağmen ve anayasanın 153. maddesine göre mutlak surette uyulması gereken bir kararına rağmen. Bir de Adalet Bakanı işte bu şöyledir, bu karar böyledir diye açıklama yapması anayasa mahkemesinin kararını uygulamak durumunda olan İstanbul'daki 13 ağır ceza olabilir, Diyarbakır'daki 5 ağır ceza olabilir, Antalya'daki Asya ceza olabilir veya Yargıtay 3. ceza dairesi olabilir, 5. ceza dairesi olur. Onlar üzerinde yargıyı etkileme suçudur aslında. Bu, bu açık bir şeydir. E, bu bakımdan e, söylediğiniz gibi burada Adalet Bakanı'nın, bu anayasa mahkemesi kararıyla ilgili süren bu sürece bu şekilde açıklama yapması aslında adil yargılamaya müdahaledir. Söylediğiniz gibi bunun başka sonuçları var. Neden? Çünkü HSK'da toplantı olacak. Bunlar o toplantıda olacak. Evet. Onun için biz 2010 yılındaki anayasa değişikliğinde hakimler ve savcılar kurulunun başına yürütmenin bir memurunun veyahutta ee, bakanının e, e, Konulmasını Hiçbir şekilde doğru bulmadık Ve bu da e, zaten Bu sonuçları yaratarak Yaşadığımız süreçle ortaya çıkıyor Yani hem kuvvetler ayrılığı ilkesindeki bu Yanlış e, yaşadığımız dönem Hem de Yargının tepesindeki yürütmenin Doğrudan etkili olan Gücü ve mekanizması Hakikaten yargıyı içinden çıkılamaz bir noktaya götürüyor. Peki müzik arasına geçmeden önce o soruyu tekrar soruyorum. Herhalde bugünün hashtag'i o. Bahri abi şaşırdınız mı Adalet Bakanı'nın açıklamasını? E, şaşırdım gene. Tamam demek ki bugün şaşırmaya devam edeceğiz. Müzik arasında bugün bir dostumuza da buradan selam göndermek istiyoruz. Yaklaşık 30 yıldır e, müzik konusunda önemli icralar Yapmış e, ve tırnız Metin Kemal, Kahraman kardeşlerden. Kemal Kahraman e, yakın zamanda dün zannedersem bir e, sosyal medyasından paylaşımda bulundu. Yakın zamanda bir akciğer kanserini yenmişti. E, beyninde tümör olduğunu ve yeni bir tedavi sürecini başlayacağını. Buradan hem kendisine çok çok geçmiş olsun diliyoruz hem acil şifalar diliyoruz. Ve e, Metin evet, Kemal Kahraman olsun. kardeşlerden bir Metin Altıok ok şiiri Yıldızlı Bir Gece. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün Eylül ayının hukuk gündemiyle e, olaylarıyla e, devam ediyor 2000. ve Ümit Altaş e, bu programa koca e, Eylül'ü sığdırmaya çalışıyor bakalım. <gülüyor> Ekim ayı olarak düzeltiyorum Bahri Pardon e, Ekim ayı. E, Ekim ayında e, tabii ki gördüğünüz gibi de e, müzik arasından sonra Bahri Ağabey açılışı yapınca benim programdaki kısa saltanatım da böylece sona erdi. Bu arada tabii ki arada böyle cıngılda da yani Bahri Bayram Belen aynı oturunca zaman zaman da bir taltaş derseniz ne kadar güzel olur. Yavaş yavaş da programa sızmış olalım diye düşünüyorum. E, bu, bu, konuyu, <gülüyor> bu konuyu herhalde... E, radyomuz e, şeyleri... Dinleyici şeyleri... desteği almak için bu evet. arada e, kamuya açık alanda alenen söylüyorum. E, hemen e, geçiyoruz çünkü gündemimiz yine yoğun tabii ki bir, birkaç parçalığı yetiştiremeyeceğiz gibi gözüküyor. E, diğer bir başlıkta tabii bu biraz sanki... Ee, ...çok böyle olumlu e, konuştuğumuz programlar olmuyor bu ay sonunda. Açıkçası bu bizim tercihimiz değil. Türkiye'deki hukuk gündeminin dayattığı bir zorunluluk ne yazık ki. Şimdi de yargıda yeni bir müessese oluşuyor sanki. O da mühebbet tutukluluk. E, mühebbet tutukluluk e, ifadesini e, akademisyen zannedersem Kerem parmak kullanmıştı. E, şimdi e, biliyorsunuz bir azami tutukluluk süresi var 7 yıl yani... Bir davada tutuklu olarak maksimum tutuklu kalacağınız alan 7 yıl. Fakat şimdi e, bu 7 yıllık azami tutukluk sürelerine rağmen ya birden fazla davada yargılanıyor da olarak da 7 yıl tek bir dosya için geçerli gibi e, ilginç bir yorumda bulunarak neredeyse e, tutukluluğun kendisi artık direkt olarak hüküm gibi bir alana gidiyor. E, yani bunların en son örneği de Diyarbakır e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, önceki, başkan, başkan, önceki başkanı olan Gülten Kışanak e, 25 Ekim'de 7 yıllık azami tutukluk süresini doldurdu. Ve avukatları tahliye talibinde bulundu ve e, yeniden şey olmadı beraat etmedi. Yani e, Önceki başkan derken sonra yeni bir başkan seçildi anlamında değil. Onun yerine kayın tayin edildi. Evet. Onu da e, burada söyleyeyim. Yani dedi. yedi yıllık azimi e, tutukluluk <gülüyor> süresini doldurmasına rağmen e, diğer farklı dosyalarda da gerekçe gösterilerek... E, bu seferde tutukluluğunu devam edildi. Yani şöyle düşünün, beş ayrı dosyadan yargılandığınızda, yedi çarpı beş dediğinizde bu yaklaşık otuz yıllık bir uygulama yapıyor. Yani açıkçası bir hüküm verirse bile bu kadar uzun süre bir e, hükümde muhtemelen karşılanmayacaktır. E, neredeyse Selçuk Kozalışlar diğer e, kişilerde e, bu noktaya gelmiş mi? Yani tutuklamanın kendisi doğrudan yani hem gözaltı hem tutuklama en başta söylediğimiz gibi artık doğrudan bir cezalandırma e, aracı olarak e, uygulanıyor. E, bunun da altını çizmiş olalım. E, Türkiye'nin yüzyılında e, umarız yeni yüzyılında e, bu konuları artık konuşmuyor e, oluruz. Ve sadece magazin konuları konuşuruz. Magazinel konular demişken de Dilan Engin Polat operasyonu çokça yansıdı sosyal medyaya. Sadece bu eş zamanlı operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını... Ve kara e, para tespiti yapıldığı iddiasının e, olduğunu belirtelim ve hızlı bir şekilde e, belki de e, Ekim ayının e, manşeti diyebileceğimiz bence e, bu yılında belki e, yıl sonu değerlendirmesinde e, umarım e, yani Kasım Aralık'ta başka nasıl bir gündem çıkar bilmiyorum ama belki de yılın en önemli başlıklarından bir tanesi yargıda çürüme başlıklı. Timur Soykan'ın e, haberiyle e, başlayan tartışmaydı. E, hatırlayacaksınız e, Timur Soykan bir gün gazetesinde yayınlanan haberinde Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yazdığı e, bir e, metinden bahsetti bir dilekçeden ve burada yargıda e, çürüme konusunda çeşitli tespitlerin bulunduğunu habere yansıtmış. Şimdi tabii ki ilk önce ilginç bir noktadan başlayalım. E, Timur Soykan'ın e, haberine erişim engeli geldi. Tekrar bugünün hashtag'iyle soruyorum. Bahra abi şaşırdınız mı? Şaşırdım. Tamam bu sefer. Ama daha şaşıracağınız bir haber söylüyorum. Daha sonra da erişim engeline ilişkin olarak da erişim engeli getirilmesine ilişkin bir itirazda bulunuldu. İtiraz reddedildi. Buna şaşırdınız mı? Şaşırdım. Peki itiraz reddedildi haberine de erişim engeli getirildi? Buna da şaşırdınız mı? Buna şaşırmadım. <gülüyor> Belki de şey. Yani e, konu başlangının geçtiği her noktada e, bir e, erişim engeli getiriliyor e, anlamak e, biraz zor. E, tabii burada e, özellikle şeye bakalım e, İsmail uçarın iddiaları e, neydi bu iddialar e, bu iddialarda, Özellikle haberlere erişim engeli kararlarının rüşvetle alındığı, büyük suçların sanıklarının rüşvetle tahliye edildiği, mesela 125 kilo uyuşturucuyla yakalananların iki ayda tahliye edildiği. İşte kamu sağlığını bozacak tabiri burada var. İşte o merkez zannedersem böyle... İlginç bir şey var e, ölçeği. Bazı yüksek ölçekli böyle sarsıntılar etkilemiyor ama düşük ölçekli yani e, şöyle çok etkilemiyorlar. Kartal'daki hakim başka, İstanbul e, Çağlayan'daki hakim başka, e, e, Efendim, Isparta'daki hakim başka, Tekirdağ'daki hakim başka. Aslında işte yargının uygulanmasında yekne saklığın sağlanabilmesi için kişi olarak et ve kemikten oluşan yargıcın ve yargıçların birbirinden bu kişi olarak özelliklerinden kaynaklanan farklı kararlar verememesi, vermemesi için ne gerekiyor? Objektif ve genel kurallar. İşte bunlar objektif ve kenel, genel kurallara baktığımızda yani inanamamamız gereken şeyler e, tablolar çıkıyor e, maalesef işte bu verdiğiniz örneklerde bunlardan birisi bu tespitlere ilişkin olarak da e, yani dün tutuklanan Tolga Şardan'ın e, ifadesinde e? Canan Coşkun'un e, haberiyle e, vakıf olduğumuz ifadesinde farklı e, illerdeki savcıların da e, İsmail Uçar'ın iddialarına benzer noktada HSK'ya dilekçe verdiğini ...öğrenmiş olduk. Tolga Şer'dan mahkeme ifadesinde bu hususun altını çizmiş. Tabii diğer bir iddiada yine Basavcı İsmail Uçan iddialarında komisyon başkanı, adalet komisyonu başkanı Bekir Altun'un Fatih Tezcan'ın... ...yani çocuk kaçırma, tehdit, yaralama gibi çok sayıda sabıkası bulunan kişinin tahliyesi için iki infaz hakimine baskı yaptığı... Ee, iddiasıydı. Bu e, bizzat Anadolu Başsavcısı İsmail Üçer'in e, iddialarından bir tanesiydi. Tabi iddia bu yani. Tabi tabi iddia <gülüyor> olarak şeyini yapıyorum. E, bu iddiada tabii ki e, şey ne demiş e, diye baktığımda e, hani bir cevap bekliyorsunuz e, Adalet Komisyonu'ndan. Çünkü önemli iddialar. Halkı endişeye korkuya salabilecek iddialar bunlar. Bu e, ve Bekir Altun yapmış olduğu e, şeyleri açıklamada HSK'ya dilekçe göndererek e, bu ifadeleri kullanmış. Basavcı'nın iddialarına yanıt vermiyor ama diyor ki Basavcı zaten uyumsuz. Asansörün düğmesini söktü, yerine imza attırdı. Kıskanç, hırslı e, bir insandır iddiasında bulunuyor. Tabii bunun özellikle bu kadar önemli bir başlıktaki, yargıdaki böyle bir soruna işaret eden... Bir Anadolu Başsavcısının iddialarına ilişkin nasıl bir katkı sunacağını bilemiyoruz. E bu, arada... bu arada şunu söyleyeyim. Yani elimdeki notlardan bu düzelttiğiniz Ekim ayıyla ilgili notlar o kadar çok ki. Sanıyorum bugün bunu bitiremeyeceğiz. Belki de gelecek hafta da bunu devam etme durumumuz olabilir değil mi? Evet. Evet. Tabii buradaki diğer bu yargı meselesi yargıda rüşvet yargıda e, özellikle e, bu tür sorunlarla ilgili habere ve bu tabii ki emniyete e, yayılması ile beraber bir iki davanın da altını çizeyim bunlardan bir tanesi Ayhan Bora Kaplan davası Ayhan Kaplan davası Kaplan kendisinden 250 bin dolar istediğini ifade etti organize suçlardan sorumlu Ankara, Ankara Emniyet Müdürü'nden. Bahsediyor şeyde ve bu e, emniyet müdürü yardımcısı açığa alındığını da söyleyelim. E, yine Sinan Ateş cinayetinde e, Ali Can Uludağ'ın haberinden görebildiğimiz kadarıyla bir komiser e, hem Sinan Ateş'in yerini bildiriyor hem de cinayet soruşturmasına bakıyor. Şimdi gözaltında ve bir iddia yine e, aynı haberde MHP yöneticisi gizlice soruşturma savcısıyla görüşüp tahliye karşı yargıta üyeliği teklif ettiği iddiası var. Tabi bunlar çok endişe vereceği iddialar. Ee, yine Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının da yapmış olduğu tespitlerde e, bir yargıda çeşitli e, kararlara ilişkin bir tarife olduğu e, iddiaları var. E, tabii biz bunu takip etmeye çalışacağız. E, Şimdi tabi burada şunu söyleyelim. Yani bunlar, bütün bunlar rüşvet olayı, nüfus kullanma, işte haksız yere verilen bu tür kararlar ayırma e, hakimlere ya da savcılara şuradan ya da buradan gelen baskılar veya işte parayla e, onların belli türlü e, kararlar vermesini sağlama çabaları hatta mekanizmaları sadece bugünün meselesi değil hatta işte birçoklarının söylediği gibi AKP iktidarının da meselesi değil AKP iktidarından önce de bunlar vardı ve çok uzun yıllar Bunlar oldu, haksızlıklar, haksız tutuklamalar oldu, haksız idamlar, idam cezaları oldu. Aslında bizim amacımız mesela hukuk güvenliği programı olarak bizim amacımız bütün dönemlerdeki haksızlıkları, hukuksuzlukları, yargıda iş, yargı mekanizmasındaki aksaklıkları da ortaya koyarak bunların düzeltilmesini istiyoruz ki bu ülkede yaşayan bütün insanların istisnasız bütün insanların yani suç işledikleri zaman bununla ilgili haklarında dava açılacağı şartları varsa tutuklanabilecekleri şartları varsa gözaltına alınabilecekleri şartları yoksa e, tahliye kararı verilebileceği gözaltının hemen gecikmeden sona ereceği ve e, yargı içinde hakim, savcı, avukat, polis, jandarma kim varsa bu e, eylemleri yapanlarla ilgili de istisnasız uygulama yapılacağı konusunu yurttaşın bilmesi lazım. Bu işte o zaman yurttaşa bir hukuk güvenliği sağlayacaktır. Evet. Ama e, şunu da altını çizmemiz gerekiyor. E, tabi bu konuların dün de olması bugün olmasına ilişkin herhangi bir şekilde bir mazeret olarak yorumlamak mümkün değil çünkü bugün yetkili olan kişilerin bu sorunları çözmek gibi bir şey var yani e, şimdiki var olan e, iktidarda olan partiden sonra başka bir parti iktidara geldiğinde ya bakın dün de vardı e, doğal olarak da buna da şükredin şeklinde değil tam tersine bunu çözmek gibi bir yükümlü var çünkü şimdiki iktidar bir insan hakları eylem planını zaten duyurmuştu eee her gelen iktidarın, her gelen siyasal partinin bizler tüzüğüne e, ve iddialarına baktığımızda özellikle hukuk devleti kavramının, adalet kavramının hepsi tarafından ayrımsız bir şekilde vurgulandığını görüyoruz. Sadece insan hakları eylem planı değil, yargı reformu eylem planı. Evet, aynı şekilde olarak da kim iktidardaysa o iktidarda olan e, kişinin, e, partinin... ...topluluğun bunu çözmek, çözmek gibi bir sürü sorumluluğu var. Şimdi bakın bunu Anayasa Mahkemesi yeniden işaret etti. Mesela Anayasa Mahkemesi artık makul sürede yargılanma hakkıyla ilgili başvuruları incelemeyeceğini belirtti. Artık incelemeyeceğim diyor. Şimdi e, peki niye? Mahkeme diyor ki bugüne kadar 56 bin ihlal kararı verdim. E, ve artık bu konuyla ilgili bir şikayet gelirse inceleme yapmayacağım. E, ve bunun gerekçesi olarak gösterdiği şeydi... E, yasamanın yapısal sorunu çözmemesi yani Ben 56 bin tane ihlal kararı Veriyorum ve sürekli aynı Noktaya işaret ediyorum Nelerin burada sorun yarattığını belirtiyorum Yasamaya topu atıyorum Ama yasama topu devamlı tacı atıyor Devamlı tacı atıyor e Şimdi tamam ama şöyle ki Görünen ki e, bedeli e, Üzerine düşen sorumluluğunu Yerine getirmeyen ve sorunu çözmeyen Yöneticiler değil Halkın kendisi ödeyecek Şimdi ee, mahkeme e, yine bir iddianız olduğunda makul sürede yargılanmama hakkıyla ilgili e, anayasa mahkemesi önüne gittiğinizde anayasa mahkemesi şunu söyleyecek ben bir önceki kararımda söyledim artık bu oyunda ben yokum ben bunu incelemiyorum ben söyleyeceğim her şeyi söyledim e, doğal olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidin onlar çözsün ve bu adil yargılama hakkıyla ilgili bir daha ben artık bu mahkemede bu konuda karar vermeyeceğim gidin Buradaki uğradığınız saksızlıkla ilgili tazminat komisyonuna başvurun diyor değil mi? Evet. Çünkü adil yargılama ile ilgili anayasada bir düzenleme getirildi artık. Ayrıca bu düzenlemenin dayanağı da ne anayasa 90 sona göre e, uluslararası insan hakları, sözleşmeleri usulüne göre kabul edilmiş e, uluslararası insan hakları e, sözleşmeleri ve bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde vardı ve sonra bunu artık iç hukukta anayasaya da koydu Hem uluslararası normlar açısından hem de iç hukuk e, normları açısından ve anayasal bir norm olaraktan bunun e, hayatı geçirilememesi yargıdaki ...en önemli problem olarak... Evet. ...Bahar abi oluyor. çok ilginç değil mi? Hani son dakikaya girerken... ...en azından bir sürü e, gündem... ...gündem başlığı var... ...son üç dakika diye oradan e, işaret yapılıyor... E, ...sadece şunu söyleyeyim... ...çok ilginç değil mi? Yani bir sürü başlık var ama... Bu, ...bugüne kadar olan şimdi konuştuğumuz başlıkları... ...bir toparlayalım... ...şimdi nasıl bir manzara var? En son şaşırdınız mı diye... ...tekrar soracağım... ...ama bakın... Can Atalay'ın avukatları açıklama yapıyor Diyor ki bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı Zaten söylenmiş bundan sonra herhangi bir dilekçe Vermiyoruz Mahkeme, e, Ülkenin en üst mahkemesi Anayasa mahkemesi diyor ki ya ben zaten söyleyeceğimi söyledim 56 bin kez bunu söyledim. Dedim ki bakın budur ve bu da anayasanın ihlalidir. Ben artık karar vermeyeceğim. Bakın avukatlar diyor ki ben artık dilekçe vermeyeceğim. Ee, en üst mahkeme diyor ki ben artık karar vermeyeceğim. Adalet Bakanı da diyor ki yani farklı bir yorum var burada ama şöyle de yorumlanmanı ve sonuçta cümlesinde şöyle bağırıyor. Yaşasın hukuk devleti. Hukuk devletine hepimiz sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, Ekim ayı gerçekten ilginç bir ay oldu. <gülüyor> evet. Ben artık burada sözü size bırakıyorum. Evet. Kapının Ekim sınıfında. ayı e, ilginç bir e, ay oldu. Ama şaşırdınız e, mı? Evet. Şimdi zaten onu da söyleyecektim. Niye şaşırdığımı, niye şaşırmadığımı da bilmiyorum. Yani onda da şaşırdım yani ben. Ee, yani şaşırdığım ve şaşırmadığım şeyleri tespit edemez hale geldim. Ama e, önümüzde Ekim ayı ile ilgili daha üç sayfalık notlarınız var. Demek ki bunları önümüzdeki hafta tekrar e, Ekim ayının hukuk gündeminde önemli ee, başlıkları olarak ee, değineceğiz ee, mahkeme, anayasa mahkemesi ben bunları yazmaktan söylemekten, karar vermekten yoruldum dedi Can e, avukatları da biz artık e, bunları yazmaktan e, vazgeçtik, yorulduk dedi ama biz söylemekten yorulmayalım şaşırmadığımız bir program olsun peki o zaman e, ne yapalım bu e, notlarınızın kalanını Gelecek hafta konuşmak üzere ve e, bu programın sunucuları olarak e, Ümit Altaş ismini de ekleme ricamızı e, yönetime e, ulaştırarak e, bütün e, Açık Radyo dinleyicilerine hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. E, başta erkek arkadaşımız olmak üzere Açık Radyo'da emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.